Ağuzzu belli <Sessizlik> Allah ﷻ, ve nasta'īnuhu ve nasta'firu, ve nā'uzzu min Men ve men yudlil <Sessizlik> falā Ve Ve fe inna istiqala hadis kitabullah ve hayral hadiye hadidu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umuri ha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Evet hadis dersimizde bugün konu haberi sahih yahut hadisi sahih. Sahih hadisin tarifi sahih hadis adil ve zabit kimselerin yani adalet ve zapt ezber gücüne sahip kimselerin, yine kendileri gibi adil ve zabit kimselerden, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşan muttasıl, yani bitişik senetlerle naklettikleri müsnet hadistir ki, şaz ve muallel olmaması da şarttır. Yani illetli olmaması da şarttır. Adaletten kastedilen İslam, yani Müslüman olması, bulu çağına ermesi, akil olması, akıl sahibi olmaz gibi vasfları kendisinde toplamak fısk esbabından yani kişinin günahkarlıkla nitelenmesine sebep olacak günahlardan ve insanlığı küçük düşürücü davranışlardan da uzak olmaktır. Yani mürüvvet sahibi olması haya ahlak değerlerine sahip olması. E bu e, kişinin adil bir şahit olmasını engelleyen unsurlardan sayılıyor. Yani mürüvvet bu da örfi bir şey, yani bazı e, örflere göre, bazı belge, bölgelerin, beldelerin örfüne göre bir şey ayıp sayılırken başka bir beldeye göre ayıp sayılmaz. Bu tamamen e, örfi olarak, yani kişinin içinde yaşadığı toplumun örflerine uygun bir şekilde, İslam'a uygun olan örflere uygun bir şekilde yaşamasıyla alakalı bir şey, mürüvvet. Yani ayıp olan, ayıp sayılan işlerden kaçınmaz. Zapt ise, yani ezber kabiliyeti ise, uyanık ve dikkatli olmak. Yani gafletten uzak olmaktır. Adalet ve zapt vasıfalarına haiz olan raviye sika denilir. Yani bir ravinin hadiste sika sayılması için, onda sadece adalet veya sadece zapt yeterli değildir. Hem adil olacak, dindar olacak büyük günahlardan, veya küçük günahlardan kaçınan birisi olacak. Ee, aynı zamanda zapt sıfatına yani ya ezber yoluyla ya yazı yoluyla aldığı rivayeti muhafaza edebilme kabiliyetine, gücüne sahip olmak gerekir. Bunlar sayı hadisin isnadının, senedinin şartlarıdır. Ayrıca metnin de şaz, merdut, muallel olmaması lazımdır. Yani şazı daha önce açıklamıştık. Güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir olan raviye veya raviler topluluğuna muhalif, aykırı rivayette bulunmasıdır. Metinde böyle bir şazlık olmayacak. Merdut olmayacak. Yani metni içerisinde münker bir şey bulunmaması. Bunu da geçen hafta açıklamıştık. Yani dinde bilinmesi zorunlu olan, Kur'an ve sünnet naslarından mesela mütevatir naslara açık bir şekilde aykırı olan metin olmamalı. Muallel olmaması lazımdır. illetli olmaması yani. Burada illet genellikle ızdırapla ortaya çıkar. Bu da rabinin bir hadisi rivayet ederken aynı rabinin çelişik, birbirine çelişen lafızlarla rivayet etmez. Veya aynı hadisi farklı ravilerin Yine birbirine çelişik lafızlarla rivayet etmesi gibi. Yani ravileri sika olsalar dahi böyle çelişkili, muztarip rivayetler e, sahih derecesinde olmaz. İlletlidir o. Sahih hadis bazen meşhur ve garip olabilir. Yani garip e, çok bilinmemesi, tek ravi yoluyla gelmesi, meşhur olması ise e, birden fazla, ikiden fazla ravilerin e, çok kimse tarafından Rivayet edilmiş olmaz. Evet en sahih senetler Ahmet bin Hambel ve İsa bin Rahuye'ye göre Zühri'nin Salim'den yani İbn Ömer'in oğlu Salim'den Abdullah e, Ömer bin Hattab radyalan oğlu Abdullah'ın oğlu Salim. Salim bin Abdullah bin Ömer bin Hattab. E, onun da babasından yani İbn Ömer radyalanmadan yaptığı rivayetlerdir. Ahmet ve İshak bin göre en sayıh isnap budur. Ali İbnül Medini ve Ebu Amr el Fellas'a göre Muhammed bin Sirin'in Abide Selmani'den, onun da Ali Radyalan'tan yaptığı rivayetlerdir. Yahya bin Mayn'e göre El-Ameş'in İbrahim'e Neha'i'den, onun da Alkame'den, onun da i̇bn Mesud Radyalan'tan yaptığı rivayetlerdir. Bukhari'ye göre en sahih Tarik, Malik'in Nafi'den, onun da İbn-i Ömer Radyalanma'dan rivayetlerdir. Tabii bu buna benzer şeyler çoğaltılabilir. Yani bunların hepsi sahih tarihleridir. Sahih hadis, sahih lizatihi ve sahih li gayrihi olmak üzere ikiye ayrılır. Sıhhat şartlarının tamamını noksansız bir şekilde bulunduran hadis, sahih lizatihi yani kendisi bizzat sahih olan hadistir. Bazı kusurlar olup da diğer tariklerle bu kusurlar giderildiyse o zaman sahihli gayrihi olur. Yani elimizde bir isnat var, ravileri güvenilir ama bir tanesinde diyelim e, saduk bir ravi var. Bu bazen yanılan, bazen e, hata eden bir ravi. Bu onu hasen derecesine düşürür. Sonra başka bir tarik daha var ki e, onun bulunduğu tabakada... E, böyle bir kusuru olmayan Sika bir ravi rivayet etmiş. Fakat ondan daha aşağıdaki tabakada işte yine hafızasına yanılan bir ravi. Bu Sika kimseden rivayet etmiş. Şimdi baktığın zaman iki tariki bir araya getirdiğin zaman bunun diyelim üçüncü tabakasında yanılan bir ravi var. Bunun dördüncü tabakasında. Bunun üçüncü tabakasındakini bunun üç, diğer tarikteki üçüncü tabakada bulunan ravi gideriyor. Dördüncü tabakadakini de bu tarik diğerinden o kusur gideriyor. Böyle bir durumda bu hadis sahih-li gayrihi derecesine çıkmıştır. Yani teker teker ele alırsan her bir tarik için hasen dersin. Ama bu iki hasen tarik bir araya geldiğinde sahih-li zatihi-li şey gayrihi derecesine çıkarır. Evet. İstillal bakımından, delil olması bakımından sahih ile hasen hadis bağlayıcıdır. Hasan hadis de az önce işaret ettiğimiz gibi ravilerinden birisinin adalet vasfında değil. Zapt sıfatındaki bir kusurdan dolayı. Yani bütün ravileri sıcadır sadece bir tane ravisi ya iki tane ravisi zapt sıfatı konusunda e, hafif eleştiriye uğramış. Bu hasendir. Yani Hasan i Fakat adalet vasfında e, Cerh edilmişse ravi, yani yalan gibi, dindarlık konusunda işte fasık olması gibi, büyük günahlara açıklan işlemesi gibi veya bidatçı olup bidatine davet eden birisi olması gibi e, adaleti ortadan kaldıran bir durumdaysa o zayıf mertebesindedir. Şiddetli zayıf mertebesindedir. Zayıf ise, yani şiddetli olmayan zayıf ise adalet vasfı yerindedir. Fakat zap sıfatı yoktur. Rabisinin adalet yerindedir. Yani dindar birisidir, salih birisidir. Fakat ezber gücü yok. Yani ne rivayet ettiğini bilmiyor. İyi ezberleyemiyor, karıştırıyor, çokça karıştırıyor, çokça yanılıyor. Böyle bir zayıf rabinin rivayet ettiği hadis zayıftır. Ama şiddetli değildir. Kendisiyle aynı konumda olan, zayıflığı kendisi gibi hafif olan başka bir ile desteklendiğinde bu ravi bu ravinin rivayet hadis e, hasenli gayrihi derecesine çıkar. Yani teker teker bunlara da baktığın zaman zayıf değilsin. Ama bu iki tarih bir araya geldiğinde iki ravi birbirini kuvvetlendirerek e, haselli gayrihi derecesine çıkar. O zaman da bağlayıcı bir delil olur. Buna da herhalde geçen hafta işaret etmiştik buna. Evet. Hadisi kutsi. Buna Rabbani hadis veya ilahi hadis de denilmiştir Kudsi Kur'an-ı Kerim'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Azze ve Celle tarafından tamamının vahyolunduğu malum bilinen bir husustur ve bu tevatür ile sabittir Bunda yani Kur'an'dan bir ayeti nakletmek için isnada ihtiyaç yoktur yani herkesin indinde bu tevatürle ile sabittir bu hiç kimse onun benzerini söyleyememiştir ve söyleyemeyecektir. Yani benzerini getiremeyecektir Kur'an-ı Kerim'in. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafızlarıyla ibadet edilir. Tamamı Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır, vahyidir. Evet. Bu sebeple Kur'an ifadelerini, Kur'an ayetlerini tıpkı Nebi ve Vesselam'ın okuduğu şekilde o nasıl öğrettiyse, o nasıl tebliğ ettiyse o şekilde ezberlenip, o şekilde nakledilmesi gerekir. Ee, bunun başka bir dile tercümesi caiz değildir, mümkün değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'in. Ee, dolayısıyla tercümelerle ibadet edilemez. Yani işte Kur'an-ı Mialini okusak da namaz kılarken bununla ibadet edebilir miyiz diye. Ee, işte Cumhuriyet döneminden sonra yapılan bu tartışmalar mesela Mustafa Kemal'in Kur'an'ı Türkçe'ye tercüm ettirme gayesi budur. Yani e, Osmanlı zamanında hiç tercüme edilmemişti. E, Cumhuriyet döneminde ilk önce e, Mehmet Akif'e teklif ediyor bunu ve Mehmet Akif Kur'an'ın tercümesine, meal çalışmasına başlıyor. Tercüm ederken meal'i kastediyoruz tam anlamıyla. Zaten tercüme edilemez. Meal tevil kelimesinden gelmedir. Yani tevil edilmiş. Çünkü birebir herhangi birden bir dilden başka bir dile birebir tercüme e, mümkün değil. Allah Azze ve Celle'nin kelamı bundan çok çok e, münezzehtir. Mehmet Akif bu işlere başlıyor. Sonra bu işlerin arkasında işte Türkçe ibadet gibi bir reform tasarısı olduğunu öğreniyor ve Mısır'a kaçıyor. E, yapılan bu niyet hangi niyetle yapıldığını öğrenince kaçıyor. Sonra bu işi Elmalı Muhammed Hamdi Yazır üstleniyor ve o işte e, hakdini Kur'an dili diye bildiğimiz e, tefsir çalışmasını yapıyor. O meal olarak da e, yayınlanıyor. Bu işi Elmalı Hamdi Yazır yapıyor. Çok geçmeden işte seçkin hafızlardan, e, musikiye aşina olan kimselere, Selahattin Pınar gibi kimselere ee, bu mealler, ezan da dahil olmak üzere, bestelettirilerek e, camilerde, ibadethanelerde e, bu tercümelerle işte namaz Türkçe tercümesiyle kıldırılıyor, ezan Türkçe tecrümeleriyle, musiki makamlarıyla okunmaya başlıyor. Böyle girişimlerde bulunmuşlardır. Bunların derdi Allah'a ibadet değil tabii ki. Onlar, e, yani dini mesela Mustafa Kemal'in veya o onun arkadaşlarının, Ruşen Eşref Ünaydın gibi kimselerin, bunların tabi İslam'a, İslam'a hizmet olsun diye böyle bir şey yaptıkları yok. Gayeleri dinde tahrif. Avrupa'da olduğu gibi, yani Hristiyanlıkla e, din ile işte devletin, dünyanın birbirinden ayrılması, layıklık düşüncesini aynen Müslümanlara da uygulamak istemelerinden dolayı böyle bir gaye ile bu işlere girişiyorlar. Yani ibadet şuurundan insanları uzaklaştırma düşüncesi vardır burada. Hiçbir dile Kur'an-ı Kerim birebir tercüme edilemez bu açıdan. Yani tercüme ettiğin zaman onu sen mana ile nakletmiş oluyorsun. Lafızlar Allah Azze ve Celle'nin lafızları olmaktan çıkıyor. Tercümeden kimsenin lafızları haline geliyor. Dolayısıyla bunlarla ibadet edilmesi caiz değildir. Sadece Allah Azze ve Celle'nin kendisinin e, buyurduğu gibi onun kelam buyurduğu gibi bu e, okunması, böyle ibadet edilmesi gerekir. Kur'an ile hadis arasında fark bu. Kutsi hadisle arasındaki fark da yine böyle. Mesela kutsi hadis Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu fakat mana olarak nakledilen sözlerdir. Yani Kur'an gibi değil. Kur'an-ı Kerim birebir Allah Azze ve Celle hangi harfleri, hangi kelimeleri kullandıysa onlarla nakledir Kur'an-ı Kerim. Kutsi hadis ise mana ile, yani birebir aynı kelimelerle ifadesi değil de farklı kelimelerle, müteradifi olan, alternatifi olan başka kelimelerle mana olarak nakledilmesidir. Cibril Aleyhisselam bunları, yani hadisleri, özellikle kutsi hadisleri mana olarak nakletmiştir. Bu Kur'an ile genel olarak hadislerin arasındaki fark. Peki kutsi hadisle diğer kutsi sayılmayan hadisler arasındaki fark nedir derseniz, Bunların arasında da kutsi hadislerde Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Lafzıyla doğrudan Allah'a nispet vardır. Veya sahabe bunu belirtir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Rabbi Azze ve Celle'den naklederek buyurdu ki diye Allah Azze ve Celle'ye nispeti vardır. Diğer hadislerde bazısında en azından... Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi iştihadı söz konusu olabilir. Mesela herhangi bir sözü, herhangi bir emri, yasağı Nebi aleyhissalatü vesselam kendiliğinden vermiştir. Allah azze ve celle de bunu düzelten bir vahiy indirmediğinde o hükmen vahiy konumundadır. Biz yani kutsi olduğu açıkça belirtilmeyen, direkt Allah azze ve celleye nispet edilmeyen hadislerde biz bunların da vahiy olduğuna inanırız. vahye gayrimetlu, yani tilavet olunmayan, ibadet edilmeyen, lafızlarıyla ibadet edilmeyen vahiden olduğuna inanırız. Fakat bunları hangisinin bizzat Allah Azze ve Celle tarafından vahiy edildiğini, hangisinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adıyla söyleyip de Allah Azze ve Celle'nin zımnen onayladığı türden olduğunu bilmediğimizden biz bu genel ibareyi kullanırız. Ama bazı hadisler vardır ki, mesela diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''Cibril kalbime attı ki, Allah Azze ve Celle'den olarak kalbime attı ki, hiçbiriniz rızkını tamamlamadan ölmeyecektir.'' Mesela burada da bir Cibril vasıtasıyla Allah Azze ve Celle'den bildirme vardır. Ama bütün hadisler böyle değildir. Veya başka bir hadiste ''Rabbim Azze ve Celle bana kızımı Osman ile evlendirmemi emretti.'' diyor. Bakıyorsun bu emir Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Yani bunun gibi bu örnekler, bu türden örnekler çoktur hadis-i şeriflerde. Evet, hadiste asıl olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat söylemiş oldukları el ı Nebeviye ile onu nakletmektir. Yani hadisin rivayetinde iki tane yol var demek ki. Birisi hadisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan hangi lafızlarla, hangi kelimelerle işitilmişse Aynen o kelimeleri kullanarak rivayet etmek. Buna lafızla rivayet deniliyor. Bir de mana ile rivayet var. Yani sahabe, Peygamber aleyhisselatü vesselamın hadisi iştiyor. birebir aynı lafızlarla rivayet etmiyor da, anladığı şekilde cümleyi yeniden kurarak rivayet ediyor. Buna da mana ile rivayet diyoruz. Bazen bunu sahabe lafzıyla rivayet eder de, sahabeden rivayet eden tabi veya tebeyt tabi hadisi alırken, lafız zaldır fakat rivayet ederken manayla rivayet edebilir. Bu mana ile rivayetin kimden kaynaklandığı önemli değil. Önemli olan bize manayla mı gelmiş, lafzıyla birebir lafzıyla mı gelmiş? bununla alakalıdır. Bağlayıcılık açısından her ikisi de bağlayıcıdır. Yani bizim bunu tespit etmemiz gibi bir şey söz konusu değil. Eski imamlar işte lafızla rivayet etmek gerekir. Mana ile rivayet doğru değildir diye çeşitli görüşler öne sürmüşlerdir. Burada asıl olan mana ile rivayetin caiz olduğudur. Fakat mana ile rivayet yapacak kimsede bazı şartlar aranır. Yani her önüne gelen mana ile rivayet edemez buna izin vermemişlerdir hadisin mesela ravisinde bu zabit olma şartını bu yüzden öne sürmüşlerdir yani e, hadis bize hakkında sika denilmiş bir ravi vasıtasıyla geliyorsa hakkında sika denilirse demek ki bu mana ile rivayete ehil birisinin rivayet ettiği hadis demektir bazı kimseler vardır Salihdir adam dindardır Adalet vasfı yerindedir. Fakat zaptı bilinmez. Yani meçhulül hal e, olan e, kimseler gibi. Yani zapt olarak işte, mertebesi bilinmiyor. Ama salih, dinler bir adam. E, Bunların rivayet ettikleri lafızlar konusunda işte münker tabirini daha çok bu tür raviler hakkında kullanmışlar. Yani tek kalmış böyle bir ravi. Bakıyorsun başka raviler aynı lafızlarla rivayet etmemiş. Arada bir muhalefet var. İşte şazlık veya münkerlik tabirlerini bu türden zapt sıfatı bilinmeyen raviler hakkında kullanmışlardır. Çünkü dediğimiz gibi mana ile rivayet etmek ehil olmayı gerektirir. Neye ehil olacak? Bir, Arap dilini bilmesi lazım. Arapça bilmeyen bir kimsenin, e, diyelim Türkçe Mesela Türkçe hadis kitapları var. Biz bunlara çok şahit oluyoruz. Adam Türkçe hadis kitabını, tercüme edilmiş e, hadisleri okuyor. Sonra bunu da rivayet ederken, başkasına aktarırken mana ile aktarıyor. Bir sürü haltlar işliyor arada. Yani akı kara, karayı ak gösterecek tarzda cinayetler işliyor diyebiliriz. E, burada da şöyle sıkıntılar var. Birincisi tercümenin doğruluğu noktasında problemler var. Mesela daha önce örnekler vermiştik. Tirmizi adam tercüme ederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sarıtma üç şey nedir? buyuruyor. Bunlar izar Kamis ve Sarıktadır. Şimdi Arapça lafızında bunlar geçiyor. Sarık imame. İzar, İzar Arapçası zaten. Kamis de Kamis. Arapçası Kamis. Bunu tercüme ederken Kamis'i şalvar diye tercüme ediyor. Sarıkma diyor üç şeydedir. İşte şalvarda, sarıkta, gömlekte diye tercüme ediyor. İzar'da gömlek diye tercüme etmiş oluyor. Şimdi burada adam bu hadisi okuyup başkalarını naklettiği zaman görecek ki işte adam şalvarını diyelim paçasını uzatmış. Ne yapıyor? İşte e, hadis getiriyorum diyor. Birlerini bundan dolayı işte sünnete muhalefet etmekle itham ediyor. Bunlar bu konudaki arızalar. Birincisi mütercimin e, işte manalandırırken yaptığı hata. İkincisi ondan e, bu yanlış tercüme eden hüküm çıkararak e, meseleyi farklı bir yere götürenin hatası. Bunun gibi arızalar söz konusu olabilir. Bu Türklerde veya Acemlerde, Arap olmayan topluluklarda sıkça yaşanabilecek şeyler. Hint'te olur, Urdu'larda yani Urduca konuşan veya İngilizce Fransızca sonra da Müslüman olup bu kimselerde e, tercüme ile Kur'an ve sünnet maslarına muhatap olan insanların yaşayacakları sıkıntılar. Mesela siz meallere bile Kur'an meallerine bile baksanız bunlar mesela bütün her tarafta Kur'an-ı Kerim birebir kendi lafzıyla ezberlenip musaflara böyle geçmiştir. Yani Arapça lafızlarında hiçbir farklılık yoktur. Hadislerdeki gibi de değil yani. Böyle olmasına rağmen bütün meal yapan herkesin mealini karşı karşıya koyun, karşılaştırın. Mutlaka birbirinden her ayette neredeyse farklılıklar görürsünüz. İşte bu Kur'an'ın birebir lafzıyla başka bir dile tercüme edilememesinden dolayı. Sonra bir de bu işe Arapça bilmeyen bir kimse birebir tercüme edilmiş metini de ezberlemiyor. Onu da kendisi kafasına göre manalandırıp o manayla aktarıyorsa ehil olmadığı için. Mesela Fıkı olsun vakıf değil, Nasi'ye mensu'a vakıf değil, Arap dinle vakıf değil zaten. Fakat tecrüme olarak okuduğu hadisi ve ayeti de iyice ezberlememiş. tercüme edildiği şekilde ezberlememiş. Ona kendinden manalar katarak rivayet ediyor veya başkalarına söylüyor. İşte Allah Azze ve Celle böyle buyurmuyor mu diyor. Yani kendinden yüklediği manayla bunu söylüyor. Bu sebeple işte hadisin rivayetinde belli şartlar aramışlar. İşte fıkıh usulü gibi belli şeylere yani anaatlarıyla vakıf olmak, Arap dilini bilmek, fasih Arapçayı bilmek gibi eğer bunlara haitse o kimsenin mana ile rivayetinde sakınca görmemişlerdir. E, Hadis-i şeriflerde böyle. Ama Kur'an-ı Kerim'de ister bilsin ister bilmesin. Herkesin birebir lafızlarıyla ezberlemesi gerekir. Yani Kur'an mana ile nakledilmesi. Evet. E, Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an olmayarak, Kur'an'dan olmayarak Allah Teala'dan rivayet ettiği ve ona isnat ettiği, Allah Azze ve Celle'ye dayandırdığı hadislere kutsi hadis denilir. Buna manası Allah'tan, lafzı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından söylenmiş olan hadis de denilir. Mana Allah Azze ve Celle'den Cibril mana olarak getirmiştir Aleyhisselam. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da bu manayı ümmete bildirmiştir. Evet, kutsi olmayan hadise de nebevi hadis denilir. Yani peygambere ait, nübüvvete ait. Eser kelimesi de haber kelimesi gibi aynı manada kullanılmıştır. Bunu da açıklamıştık sanırım geçtiğimiz derslerde. Yani hadis kelimesi haber kelimesiyle birbirine alternatif olarak kullanılmış. Bazen eser kelimesi de böyle kullanılmış. Fakat e, bu işin ayrımı usul olarak hadis denilince sadece Peygamber aleyhissalatü vesselam'a nispet edilen sözlerdir. Fiillerdir veya takrirlerdir. Hadis kelimesiyle. Haber kelimesini hem Peygamber aleyhissalatü vesselam hem e, sahabe hem tabi'in bunlardan gelen bütün rivayetler hakkında kullanmışlar. Yani haber Hadisten daha genel. Eser kelimesini de sahabeden, tabiinden tebe gelen rivayetler hakkında kullanmışlar. Yani bir söz, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a aitse veya fiil veya takrir, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a aitse buna hadis diyoruz. Sahabe ve sonrakilere aitse buna eser diyoruz. Haber ise, hem eseri hem hadisi kapsar. Yani her hadis haberdir, ama her haber hadis değildir. Her eser haberdir, ama her haber yine hadis değildir. şey eser değildir. Ehlu asar denildiği zaman, mesela ehli hadis, ehli asar, ehli asar tabiri biraz daha yaygın kullanılmış. Bunun sebebi ee, sadece peygamber Aleyhisselatü vesselamdan nakledilenlerle değil. Aynı zamanda selefin menhecinin de gözetmek esas olduğundan dolayı Ehl-i bir ad da Ehlül Asar'dır. Yani rivayet ehli. İşte peygamberden rivayet edilenler, e, sahabeden, tabiinden, tebe tabi, tabiinden, yani selefsalinden rivayet edilenlerin hepsine uyan kimseler. Manasında Ehlül Eser denilmiştir Ehl-i Sünneti. Evet, hadisi işitmenin yüklenmenin ve edasının keyfiyeti, buna tahamulül hadis deniyor. Hadis tahsil etmenin yani öğrenmenin elde etmenin ve onu başkalarına öğretmenin bir takım yolları vardır. Kısaca hadisi işitmeye sema denilir. Sem kulak yani işitme dinleme. Yani kulağın vazifesi, uznün vazifesi sem. Sema hadisi dinleme manasında işitme. Her şeyde olduğu gibi hadisin işitmenin, işitilmesinin de bazı şartları ve kuralları vardır. Küçük yaşta hadis işitmenin sahih olup olmadığı meselesinde farklı görüşler öne sürülmüştür. Bazı hadisçiler her ne kadar rakamlar üzerinde durmuşlar, 4 ila 30 yaşlar arasında Belirli seneleri esas alarak sema yaşını tespit etmeye çalışmışlarsa da ek serisi yani büyük çoğunluğu alimlerin sema için kabul ettiği şartın şartı temiz çağıdır. Sinli temiz temiz yaş yani. Temiz yaşı kişinin sağıyla solunu ayırt ettiği yaştır. Yani çocuğun sağını solundan ayırt ettiği yaştır sinni temiz. Sinni temiz için herkese tatbik edilecek muayyen belirli bir yaş yoktur. Yani bu kişiden kişiye göre değişir. Kimisi işte temizde 4 yaşında, kimisi 5 yaşında, kimisi 7-8 yaşında ulaşır. Yani bu kişiden kişiye değişir. Ee, bazı kimselerde 10 ile 15 yaşları arasında meydana gelir. İyiyi kötüden fark eden çocuk, küçük çocukların sema'ı Eda, olgun yaşta olmak şartıyla Said'dir. Yani eda rivayet edilmez. Mesela çocuk 5 yaşında hadisi işitmiş. Yani temiz çağında işitmiş. O yaşta hemen işittiği gibi o yaşta e, rivayet etmesine, eda etmesine e, pek itibar etmemişler ama diyelim ilerleyen yaşlarında yani olgunluk yaşlarına geldiğinde işte ben 5 yaşındayken, küçükken falanca mecliste böyle böyle konuştum, ettim veya rivayet ettim, dinledim diye buna itibar etmişlerdir. Bazı kimseler şahitliği kabul edilecek yaşta olanların hadisi semaları da kabul edilir demişlerdir. Yani eğer bir çocuk şahitliği kabul edilecek yaşta ise yani akıl ve bali olması gibi bir yaşa gelmişse o yaşta yaptığı rivayet kabul edilir demişler. Evet bu tahammülül hadisin yani hadisi almama yüklenme meselesinin 8 e, tane yolu vardır. Hadis almanın 8 yolu. Allah zmi verirse bunları bir sonraki derste teker teker işleyelim. Subhaneke Allahumme bihamdike ve eşhedü en la ilaha illallah ve estağfiruke ve töb